فما كنا لولا هداه الله ما توافق عتصابي بالله لقد جاءت وصل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب كلبنا محمد اللهم سهل. صلوا على شفي عندنا محمد اللهم سهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك ربا يخضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله يسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم الله من فعناه بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Biraz üzerinize afiyet, rahatsız olduğum için cenazeye de gelemedim. Fakat buradan İlyas Efendi'ye baş sağlığı diliyorum. Ve inşallah sohbetin sonunda da şehra hanımefendi kardeşimizin ruhuna şehadetler ve fatiheler hediye ederiz yine inşallah. kabr nur olsun. Bizler de tabi bu şeker hastalığından dolayı 10 seneyi doldurduk. 12-13 seneye uzanıyor, tahribat başladı. Yani vücutta bazı tahribatlar yapıyor. Bundan dolayıdır ki bunun tahlilleri vs. efendim takiplerindeyiz. İnşallah Rabbimiz şifamızı ihsan eder. Aleyküm. Dudaklarım yaradır hep, ağızlarım yara içerisindedir. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Onun için ama işte size sohbete gelebildik elhamdülillah. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri cümlemize yaşadığımız sürece yolunda hizmet etmeyi nasip eylesin. Allah. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem din bedâ gariben ve se'ûduke bede fetûbâ lilğurabâ Bu din-i mübîn İslam garip olarak başladı. Yani Gurbette bir insan düşünün, nasıl mahzun olur, boynu bükük olur, arkadaşsız, sahipsiz, yardımsız kalır, din böyle başladı. Tek başına Rasulullah Efendimiz bu işi başlattı sallallahu Aleyhi ve O zaman yalnızydı arkadaş yok, sahibi yok, yardımcısı yok. Ancak Allahü Teala. ''Ve se'ûdû kemâbede'' başladığı gibi de dönecektir. Yani ahir zamanda da dinimiz İslam yine garip kalacak. İşte biz o zamana düştük şimdi. Dinimiz İslam asr saadetten beri bu zamanki kadar gariplik çekmedi. Şimdi çekiyor. Ama burada bize bir müjdeler vardır. İnşallah o müjdelerin ehli oluruz. Satu <gülüyor> ba'il O gariplere müjdeler olsun. O garipler kimdir? اَلَّذ۪ينَ يُصْلَحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنْنَت۪ينَ Benim ardımdan, insanların benim sünnetlerimden bozduklarını düzeltirler. Şimdi bu zamanda biz, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetini yaşatırsak ve insanların bozdukları sünnetleri biz düzeltirsek, bu müjdeye nail oluruz inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem يَيْتِي عَلَى أُمَّتِي Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek Bak şimdi o zaman geldi تَغْلُقُ ف۪ي سُنَّتِي O vakitte benim sünnetim eskiyecek Eskidi وَتَتَجَدَّدُ ف۪ي الْفِدْعَةُ Fitatler, uydurmalar Yani dinde yapılan yenilikler, reformlar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 Feman, feman itibar Sünneti yemeydin, çarar gariben ve bıqya O zaman da benim Sünnetime uyanlar garip olacak, yalnız kalacak, tek kalacak. Feman itibar bir de insanların uydurduklarına uyan arkadaş bulacak.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 futbol takımlarının kapanmasına karar verilme, verilse veyahut da böyle bir teklif verilse ne olur Türkiye'nin abi? <gülüyor> Yarın sabah bütün halk ayaklanması olur belki bu gece bile ortalık ayağa kalkar ya <gülüyor> Niçin? Çünkü bu millet futbol takımlarını ne olsa olsun vermez öyle o havanın peşine Efendim, giderler. <gülüyor> Velakin, deseler ki, sarık sarılmayacak. Tamam, sarmayız, Sar, sakal kesin, keseriz. Tübbeyi çıkar, çıkarırız. E, camiler alıp camilere gelmiyoruz. E zaten kılmıyoruz. Fark etmez yani. Dinini alsan adamın, çıçık atmaz. Ama maçına sıra geldi mi, takımına sıra geldi mi, dünyalığına sıra geldi mi,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 Allahü Teala Hazretleri hayırla ikaz eylesin, evet. ıslah eylesin. Şimdi Resulullah'ın buyurduğu zaman geldi mi, gelmedi mi? Bak. Bir minibüs tutsan, bu gece Dellal Bağırtan, ki para bu, Bu sofete götürüyoruz, geri de döndürüyoruz. Kat için müşteri He? İkinci bulamazsın. Peki maça giderken minibüs otobüs tutsanız bedava. Deseniz ki maça gelenler dava götürüyoruz, döndürüyoruz, İçi de dolar, üstü de dolar, arkasında takılan da bulursunuz. O zaman da içine bak, sünnetime uyan tek kalacak, insanların uydurmalarına uyanlar 50 arkadaş bulacak. Nasıl çıktı ya? Gecen gebze deyin, vaazda arkadaş diyor ki, ''Ya hoca efendi ne var? Bir otobüs yamaat doldurup getirdiğim yerden on kişi zor getiriyorum.'' Niye böyle azaldık? Korktular diyor. Niye korkmak? Basılırız. Ulan dedim benim ağzımı bozdurmayın şimdi. Basılırsan keranede mi basılırsın? E burada ne var? ne kılınıyor, cemaat bu. Peki bundan utanmanın ne lüzumu var? Bundan korkmanın ne gereği var? Adam keranede fuhuş yaptırıyor. Bu kadar milletin karısını kızını kandırıyor oraya. Efendim, ne kandırmalar lan milletin kızların Anadolu'ları kaçırmalar suretiyle? Bunlara hesap soran var mı? Serbest. Bir de beçek veriyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Orada meyhaneler, değişkiler, kumarlar, birbirini vuranlar, ondan sonra efendim eroinler, afyonlar, uyuşturucu satanlar, içirenler. Bunlara hesap soran var mı? Yok. Gelmiş elinde kağıt kalem, burası ne?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 Müslüman olmamak tehlike, şerahat tehlike değil şerahatçı olmamak tehlike, çünkü şerahat Allah'ın dinidir, Allah'ın dini, Allah'ın imanı, korkusu kimde olmazsa odur milletin başına bela, yoksa kalbinde Allah korkusu olan da zaten hiçbir tehlike olmaz, kimseye saldırmaz, kimseye tecavüz etmez, huzur tecavüz etmez, yalan söylemez, kıybet etmez, kul hakkını düşünür, Allah'ın hakkını düşünür, böyle insandan kime ne zarar geliyor? sen böyle insanlara sahip olacağın yerine niye bunların haline gideceksin? fakat millet millet ödlek millet korkak millet böyle pısmış sısmış oturuyor höt dedin mi tamam ben şerahçı değilim diyor <gülüyor> ya ne oldu kardeşim payak mı yedin hapçe girdin ne var? he dediğin zaman da tamam bıraktım dini dini çıktığından çıktım diyor ya ne oluyor sana ya? niye dini bırakmıyorsun? niye dinden çıkıyorsun? niye korkuyorsun? لَا حَوْلَ وَلَا kuvvete illa billahil Ali'l-adılmı gitmiş sakalını kesmiş. Ma niye kestin sakalı? Birisi sakalına sövmüş, onda da kafası bozulmuş. E diline sövseydi dilini mi kesecekti? Ferit geldi ağzına sövdü, kes dilini. Senin de dişin sakala geçti değil mi? Yani canın eksiliği istiyor. Millet sünneti terk etmekte bahane arıyor. Bahane arıyor adam. Böyle bir zamanda icap. Ben şimdi burada konuşuyorum da.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 Bana diyor ki, sen biraz, biraz idareli konuş, idareli konuş. E bunun idaresi idaresi yok. Bak floroson devrindeyiz, idare lambasın zamanı geç. Doğruyu söylemek durumundayız, konumundayız. Ben şimdi bir şey konuşacağım zaman size mi güvenerek konuşuyorum? Ki bu cemaat beni muhafaza eder, mutafaa eder, beni korur, hakkımı korur. Yaa! Size de güvenmiyorum ey cemaat diyorum cemaatlara. Hakkıdım sana diyorum, ha gelinim sen için. Size de güvenmiyorum cemaat diyorum.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 Birisi diyor hak etmiş idi diyor. Topun ağzındaydı zaten diyor. Ha işte Müslümanlar dedi ki bu Müslümanlara dedi bu çeşmeden su içilir mi dedi. İçemez ya. Şimdi hakikaten böyle bir toplum var. Allah'tan gayriye güvenilecek kimse yok. Zaten mümine yakışan ancak Allah'a güvenmek. Celleşani ve cellecelal. Çünkü Allah dilediğini kurtarır, celleşani ve cellecelal. O mevladan gayri dünya toplansa kim? kurtaramaz. Onun için hak bildiğimizi Rabbimize güvenerek konuşalım. es hak şeytan nazred. Haktan susan dilsiz şeytan olur. Ben dilsiz şeytan olamam ki ya. Niye haktan susayım? Bildiğimiz hakkı söyleyeceğiz. Ölünceye kadar Allah söylemeyi nasip eylesin. <Gülüyor> Şimdi millet böyle zamanlarda hemen başlıyorlar. İşte tedbir alalım. Ne tedbir alalım? İşte sohbetleri tatil edelim. Veya vaaza gitmeyelim. Veya sarık sarmayalım. Veya cüppe giymeyelim. Cık, bunlar tedbir midir? Bunlar sakınmak mıdır? Ee. E şimdi ümmet fesada gitti fitne zamanıdır. E öylece İstanbul'u terk edelim. Tövbe ya Oldu mu şimdi Bak. Bu kadar hadis-i şerifler okudum, gördüm. Belki yaşım adam mı?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 orada kendici bir yorum uydurmuş diyor ki çarşaf giymek fitne olursa diyor çıkartmak lazım olur ha. <gülüyor> fetvaya bak hizaya gel böyle imalı okuyan da hepten ilimsiz olur, hırfansız kalır ya yazdığı nota bak şimdi mantolular çarşaflılara tarılıyor şimdi ne diyorlar sizin çarşafınız yüzünden bizim mantomuz çıkacak tövbe <gülüyor> ya yarabbel halimiz demiyorlar ki biz de çarşaf giymediğimiz için bu hale düştük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 Rasulallah buyurmuş mu ki ahir zamanda ümmetim fitneye bolduğu zamanda siz de sürüye uyun. Var mı böyle bir hadis? Yoktur. Lütfen kimse böyle hadisler uydurmasın ya. <gülüyor> Sağlam hadisler biz size okuyoruz. Men temelseki bir <gülüyor> sünneti, <gülüyor> indevesadi ümmeti, felave rümiyeti şehidin ümmetimin bozulduğu zamanda benim sünnetime sımsıkı sarılana harpte canını vermiş yüz şehit sevabı var.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 Mesela Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle çok misaller buyur. He? Kaç tane hakta ölenlere millet şehit gözüyle baktı, Resûlullah Efendimiz ne buyurdu? O şehit olamamıştır, onun efendim, çaldığı ganimet malından aldığı bir yama, bir bez onu ateş olup yakıyor dedi. Meğer adam hak eden ganimet malından bir şey yürütmüş. Resûlullah Efendimiz biliyor.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 Efendim pahalılık var. Bu zamanın Müslümanı kıymetli Müslüman. Bu zamanda sünneti yaşayanlar 50 sıddık 100 şey sevabı kazanıyor. 50 sıddık da var. Bunun sebebi de var beyan ediliyor. Hadis-i Şerif'te. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün ashabına hitaben. En tümul yevme alâ beynetim min rabbikum. Bugün siz Rabbinizden gelen bir beyine üzeresiniz. Ey benim ashabım.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 Kur'an-ı Kerim kainat yaratan Allah'ın kelamıdır. Harfine kadar onun bir noktasına ceval var mı? Bir ayetine değişiklik var mı? Zâ tebdîl eli kelimâtillah. Allah'ın kelimeleri asla değişmez Allah buyuruyor. Şimdi önümüzde bir sohbet yapacağız inşallah. Nasipse önümüzdeki sohbetimiz son sohbet olacak. Ondan sonra biz Mekke-i Mükerreme'de olacağız inşallah. Hacce yolcu olacağız. Önümüzdeki sohbet yani 15 Gece sonraki sohbetimizin mevzusu ne olacak? Kur'an'ı parçalayanları Allah'ın nasıl parçaladığı olacak. Bunun konusunu yapacağız. Gelir misiniz? Yoksa korkar mısınız? Ha? Bir de bagajın yarısı yok. Basılırız he? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya mübarekler. Burası İslam memleketidir. Bu millet İslam milletidir.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 Bu millet geçim derdini bahane ediyor ama Allah indinde mazur değillerdir. Mesuldürler. Sahabe-i kiram bu milletten daha fakir miydi değil mi? He? Kaç kat fakirdi? Yiyecekleri yoktu, çocuklarına yedirecekleri yoktu. Hatta o Uhud muharebesindeki şehitler Hazreti Hamdala radıyallahu anh, Sey seyitleri efendileridir onların. 70 tane şöyle gömülürken üzerlerine kefen yoktu. Yani zaten Elbiseleri ve hatta Mubareklerin e, bacakları dizden aşağısı açık, köpekten yukarısı açık oldu kaldı gömüldüler. Ü, üstüne kapatsan altı açılıyor Mubareklerin. Ya bu halde yaşadılar, bu halde öldüler. Ama İslam'da nasıl cihat ettiler? Dünyaya nasıl dini yaydılar? Neçettiler? Geri kaldılar. Kalmadılar. Bu millet niye fakirliği geçimi bahane edecek de İslam'dan geri kalacak, cihattan geri kalacak?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 Bir kadın başını örtmek ört demek birbirine parayla mıdır? Yani yapabileceğin işlerden niye geri kalıyorsun? Bahane keçim derdi. İş olsun, laf olsun. Allah'ın dinlemes, bunlarla kurtarabilecek misin? Ya Rabbi ben bilmiyordum da, duymamıştım da, bir de keçim sıkıntım vardı da, onun için senin dininden hiç haberim yoktu. Bunu diyen kurtarabilirim mi parçayı? Yaka ele verir. Şimdi o zaman geldiği zaman, yani şimdiki an, فَلَا تَاَمُرُونَ bil Hiç iyiliği emretmeyeceksiniz. Kimse kimseye namaz kıl demeyecek. O zamana geldik ha. Adam kendi gidiyor kılıyor da yanan adama demiyor ki namaz farzdır siz kılıyor musunuz? Demiyor. Bana ne diyor ya? Bana mı düştü? Adam oruç tutuyor orada herif oruç tutmuyor. Ya Ramazan'dayız oruç farzdır mesela der mi? Bana ne ya? Kimse kim? فَلَا hanil الْمُنْكَارُ Kötülükten neye yetmeyeceksiniz? İçki içene ya bu haramdır, ateştir, zina deney yapma bak. Bir vakit namaz kasten kaza bırakan 80 sene azap vardır demeyeceksin. وَلَا تُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihat da etmeyeceksiniz. Hiç. Ne malını verecek, ne canından fedakarlık ne ukusundan ne istirahatından. Aynı bu zaman ha. Şimdi bak. اَلْقَائِمُونَ يَوْمَيْذٍ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ لَهُ مَجْرُ خَمْس۪ينَ صَدِّقًا işte ümmetim o duruma düştüğünde benim getirdiğim e, Kur'an-ı Kerim ile ve şeriatle ve sünnetle yaşayanlara, dimdik duranlara elli sıddık ecri vardır. Sıddık kimdir? Peygamberlerden sonraki insanlardır. E bu gibi şehitlerden üstünlerdir.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 Ne de izin alabiliyor. Farda izin yok, farda Allah'ın hakkı kılacak. Herif diyor ki kılmayacaksın. Namaz kılarsan boşarım seni diyen herif var. Ben duyuyorum. Ondan sonra geliyor. Kariye diyor ki, zaten öyle eri bir nikahı mı olur ya? Neyini boşayacak? Nikahı yok ki boşacağız. Geliyor ondan sonra. Kariye diyor ki bak çarçablan diyor yanımda seni bir yere götürmem diyor. Niye diyor utanırım diyor. Senden utanırım diyor. Vah vah vah vah. Demek senin karın. İngiliz yavrunun karısı gibi soyunursa, dökülürse şeref duyacaksın, peygamberin hanımına benzerse utanacaksın. Seni utanmaz hayasız, namussuz, boynuzlu seni. Karının örtünmesinden utanıyormuş. Ne olacak? Karı soyunacak. La hevle kuvvete illa billah. Böyle adamlar var, duymuyor musun? Karıcı çarşaf gelsin, senin yanında gelsin mi? Ah o kadınlar, o kadınlar evden çıkmasın keşke, cenneti kazandı onlar.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 Azatır çünkü. Anamın uzvunu kesiyorsun. Bu çocuk oyuncağı mı geliyor sana İslam ya? Burada kitap yazmıştık, burada hikaye mi yazdık ya? İlim kaynakları var burada. Oku. Şimdi zamana bak. Allah yolunda kim yardım edecek sana? Kiminin karısından derdi, kimin kocasından derdi, kimi ana babasından derdi. bitiyor, gençler geliyor. Hoca efendi ne var? Benim öyle anam babam var. e Diyor bana ki...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 Anam da mahluk, babam da mahluk. Halık, Yaradan'ın bir tane. E şimdi, öyle bir zamandayız ki bu çocuklar yılandan da olsa daha iyi. Çünkü yılan sokar ama yavrusunu sokmaz. Bunlar yavrusunu sokuyor. Ne tehlikeli zaman. Onun için Resulullah'ın buyurduğu geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey benim eshabım siz bugün hayır yolunda yardımcı bulursunuz. Onlar o gün yardımsız kalacak. Ve şu ifadeyi kullandı Sallallahu aleyhi ve sellem.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 Ama sen şerati yaşayayım, sünneti yaşayayım, hanımımı, çoluğumu, çocuğumu, Rasulullah gibi sorulardın, onun ailesi gibi yaşadayım dediğin zaman da sıkıntı var mı? Vaa, çok sıkıntı çekeceksin ya. Rasulullah birik, o zaman da benim ümmetim dinini nasıl çeker? Ketdo galli, sirkedeki kurt gibi diyor ya. Sirkedeki kurt nasıl eziyet çeker? Müslüman öyle eziyet çekecek, içi yanacak, eriyecek ya. Onun için biz daha ne çektik Müslümanlar? Biz bir şey çekmedik. Biz beleş cennet arıyoruz, onu da bulacak değiliz. İmtihansız yok. Ama şu müjde olsun ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılırsak korku kalmayacak. Onun sünnetini bırakırsak, korku kalbimizden çıkmayacak. Bak Rasulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. مَا bir مُتَمَسِّك۪ينَ بِسُنْنَة۪ي مُنْتَصِر۪ينَ عَلٰى عَدُوبِكُمْ Siz benim sünnetime sarıldıkça, Yoluma yapıştıkça, düşmanınıza karşı Allah'tan yardım olunacaksınız. Ve galip geleceksiniz. Feydan hıraşt Siz benim yolumdan ayrılırsanız, ''Sellatallâhe aleyküm men yuhîfikûm'' O zaman Allah size korkutanları başınıza musallat edecek. Bak, şimdi millet sünnetten ayrıldıkça, kafirlerden korkuyor. Sünnete sarıldıkça, ancak Allah'tan korkuyor, düşmandan korkmuyor. Sünnet deyince senin,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 Yimağ mı Ebu Yusuf Mücteid döndü Haruneciyle dedi ki, tövbe etmezse bunun kellesini vurdur dedi. Ulan erif dedi ne oldu ya? Kabak sevmek imanın şartı mıdır? Sevmedik de kavur mu olduk? Başımız gidecek. Turele ya. Ha, mesele kabak sevmek, lahana sevmemek değil. Mesele peygamber severdi denen şeye ben sevmem demek. Peygamberin sevdiğini sevmem demek insanı imandan çıkarır. Ama Yemeyebilirsin. Kabak yemek iman, imanın şartı mıdır? Değil. Kabak yemesen gavur mu olursun? Tövbe yarabbi yani. Yemek şart değil ama Peygamber severdiyse, sevmek lazımdır. Anlatabildik mi? Rasul Efendimiz sirkeyi çok sever. En iyi, sirkeye bayılırdı. Sirke çok geldi. Bak ben sirkeyi yiyemiyorum. Bak ben şahsen sirke sofrada yiyemiyorum. Ama sirkeyi çok seviyorum. Niye? Rasûlullah sevdiği için. Yemem şart değil ki ya. Burada mesele Müslüman peygamberine karşı saygılı olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bes, sarığa bez diyor. Kafan mı yarıldı diyor, ne sardın onu kafana diyor. Camideki cemaat. Ey Müslüman! Bugün camideki cemaattan çekiyoruz. Düşman dışarıda değil, içeride. Fitne içimizde. Adam... Sarık saran bir cemaata bütün cami cemaati öcü gibi bakıyor ya. Peygamberin sünneti bu senin bacına gelen. imamın sarı olmasa ne yapar? Ulan bu hoca sarık sarmadı derer bir geri çeker. E imam sarıyor bir şey demiyorsun. <gülüyor> Sarar da ne kuduruyorsun ya? Saracak da bir herkes saracak. Peygamberin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İmam da diyor ki arkamda diyor bir sarıklı istemem diyor. Dışarı kovarım diyor. Öyle de bozuk imamlar var. O da sarık düşmanı. La havle ve la kuvvete illa. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Farku ma baina na ve baina el el amâimu alel qalanec. Bizimle müşriklerin arasındaki fark takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Takke insanı kavırdan fark ettirmiyor. Yahudiler bak hep takke takıyor. Sarık bizi fark ettirir buyuruyor. Bu hadis Tirmizî'dedir. Bu kitabımda kaynağı var. Kırmızı'nın kaynağı var. Yani bir bez ama seni müşrikten ayırıyor. Dikkatini çekerim. Resulullahım el imâmetu Tijanul arab El imam i zülmü sarık bizim tacımızdır diyor. Tacımız. E sen buna nasıl bezdiyet, hakaret edebilirsin? Sarık bizim izzetimiz, şerefimiz. Ve buyuruyor ki fe izâ ve dâhu Ümmetim sarığı aşağı koyarsa Allah da onları alçak edecek. Bak şimdi. Şerefi nereye bağladı? Sünnete, ittibağa bağladı.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 Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Kimi nereden kovuyorsun sen be? İstanbul vededen kim? Fatih Sultan Muhammed Han, Cennet Meccanu Aleyhisselametü vel Kufran Hazretleri, Peygamberin metine mazar olmuş. La tiftahne el Constantinie tu, fala nü'üm el Emiro Emirah, fala nü'üm kel Jeish. Elbette İstanbul vede olacak. Bukhari bu hadis rivayet ediyor tarihi kebir isimli eserinde.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 Fransız askeri bir Müslüman kadınının çarşafına tokununca Sütçü İmam bastı kurşunu bütün memlek ayak kalktı. Milli mücadele Sütçü İmam'ın başladı. Neden? Namus yüzünden, çarşaf yüzünden başladı. Ee? İstiklal savaşı İstiklal savaşının bütün erleri, askerleri Müslüman insanlar Şehitler, gaziler, vatan toprakları hep onların kanıyla yoğrulmuş. Bu insanlar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 Efendim gemiden kıyıya çıkınca tabi onlar mevzilenmiş bunlar ortada kıyıya çıkınca bir kurşun gitti. Askerler böyle yıldı şehitlerden sahip boyu. O zaman komutanın aklına geldi dedi ki Allah diyerek diyerek yürüyelim dedi. Bak orada bir Müslüman komutan orada dedi ki Allah diyerek yürüyelim. E Mevlane bunu Saidullah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 Bak Allah Allah Allah, Allah, harpte Allah Allah demiyorlar. E, o zaman Allah Allah demek tarikatçılık mı oldu? Huvuculuk mu oldu? Şerahatçılık mı oldu? Yasak mı oldu? Günah mı oldu? Vebal mi oldu? E harp yapılsa şimdi Yunan gavuruna karşı nasıl saldıracaksın? Allah Allah Allah Allah diyelim sadık. E Kıbrıs'ta öyle yapıldı. Elhamdülillah bak diyor ki Allah Allah demeye başlayınca diyor harba katılanlar kurdu Allah Allah, Allah Allah demiyorlar. E o zaman Allah Allah demek tarikatçılık mı oldu, huuculuk mu oldu, şerahatçılık mı oldu, yasak mı oldu, günah mı oldu, vebal mı oldu? E harp yapısa şimdi Yunan gavuruna karşı nasıl saldıracaksın? Allah Allah Allah Allah diyerek. E Kıbrıs'ta öyle yapıldı. Elhamdülillah bak diyor ki Allah Allah demeye başlayınca diyor harba katılanlar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 Hemen Allah'tan yardım geldi ya. Yani demek Allah'ın bu kullarıyla kazanıldı. Şimdi sen oturduğun dalı keseceksin. He, Müslüman'ın burada yeri yok. Ne demek ya? Bunları kovacağız. Başka vatan'a gitsinler. Kudurl vatan değil mi? Vatan sevgiçi imandandır ya. Vatansız iman olur mu? Vatansız ibadet olur mu ya? Evet kardeşlerim. Meseleler bundan ibarettir.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 Bir misvak, misvak ne olacak misvak? Misvak, adam misvak kullanıyor öbürü de diyor ki o odunu ne soktun ağzına diyor. Ulan ne kaba adam ya, odun işte kendisi odun ya. Yahu kardeşim buna odun denir misin? Bak Rasulullah buyuruyor ki Es-sivâküme taratü'l-lilfemü <gülüyor> merdâatü'l-lirrab. Misvak diyor ağzı temizler Allah'ı razı eder.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 Emirül Müminin Hazreti Ömer, radıyallahu Allah'ın devrinde bir müfrezeyi yollamış, bir kaleyi düşman kalasini muhasaraya olmadı düşünemediler. Tarih kitaplarımız kaydeder. 25 gün kadar muhasara olduktan sonra dediler ki bu kavurlar bize bu kadar dayanamazdı. Nasıl bu sefer dayandılar şaşırdık. Komutanları Hazreti Ömer'e Medine'ye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 İsterce bugün Amerikanın kalbine korku atsa, bir adama onu mağlup ettirir. Bak Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var. فَقَدْرَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ Allah düşmanlarınızın kalbine korku attı, sizi öyle ya galip kıldı diyor. Rasulullah Efendimiz bir kaleyi kuşattığında, düşman yenilmemişti, orada da Allah kalplerine bir korku attığında, dediler ki bu kale Müslümanlara kalacak herhalde, biz yenileceğiz, bari biz bu kaleyi dediler, içeriden yıkalım. Onlar başladı içeriden yıkma, Müslümanlar dışarıdan yıkma. Mevla ben adama korku atarsam kalbine evini yıktırırım kendi elinle. Kur'an'da Haşr suresinde: "Yuhribune buyutuhum beyde ve edil fe'tebiru ya ulul Ey basiret sahibi, ibret alın. Allah kulla yardım etmek istedi mi? Sine ordusuyla yardım eder. Rüzgar ordusuyla hendekte yardım etti. Allah'ın rüzgar ordusu bugün duruyor. Kim buna karşı durabilir? Göktelenleri havaya savuran kasırgaları yaparsa Allah'ın rüzgar ordusu, yağmur ordusu duruyor, bir yağmur sel batırsa, hepsini buhar götürür, Allah'ın orduları bitmedi. Ne orduları o? Mevla yardım etmek istedi mi neyle yardım eder? Bir değnekle yardım eder. İmsakül asâ sünnetülen bir alametül mü'min. Kırk yaşından sonra baston kullanmak, bütün peygamberlerin sünnetidir ve mü'minin alametidir. O bir baston, bakarsın ne işler o sünnete uymak? Musa Aleyhisselam neyle kurdu?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 Mevlana vurdu. Ya hocam, ıtırıp bir gel gelber. Deyneğini denize vur. Bak Allah yardım edecek mi bu kula? Bir vurur vurmaz. Fenfeleka ve keane kullu firqin ket tawdil azib. 12 yol oldu. Denizin dibi kurudu. Güneş çaldı, rüzgar vurdu. Beni İsrail ümmeti, mucacamın ümmeti ayakları bile ıslanmadan 12 kabile, 12 yoldan karşıya geçti. Ve geçmez de Firavun ve avanı da denizin yollarına girdi. Bu arada o Müslümanların gözünün önünde baktıkları yerde Mevla bura Firavun hanedanını Bir milyon altı yüz bin kişilik kuvveti o anda Rabbim o dalgaları üzerlerine getirerek o açılan kenarda duran deniz buz gibi buz dağları gibi bekleyen suları üzerlerine kapatarak Denizin dibinde balıklara yem etti. Bir değnek de işi bitirir Allah istediği zaman. Bizi Allah'a iman etmeyecek, Celle şahinu Celle celaluhu. Efendim kardeşlerim, sünnet-i seniyeye uyarsak, Rasûlullah'a ittiba edersek sallallahu aleyhi ve sellem, ona verilen heybet, manevi heybet bize de verilecek. Buyurdun usurtu bir ru'bi mesire teşe bana beş haslet verildi, hiç bir peygambere verilmeyen, bir tanesi nedir? Bir aylık yoldan beni duyan düşman korkmaya başlar diyor. Allah onun kalbine bir korku atar, daha benim oraya gitmeme bir ay kala, kitremeye başlar. Ve Peygamberimizin heybeti buydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bekçisi mi vardı? Kapıcısı mı vardı? Koruması mı vardı? Ama körenin ödü kopar Düşmanlar. İşte bir hadise yazdım size. Fıtrat-ı Risalesi'nde, kiminiz okudunuz, kiminiz belki okumadınız, okusanız da dinlemek gibi olmuyor, dinlemek canlı oluyor. Sıkıldınız mı? Bunu da anlatayım da bitiririz inşallah. Resulullah Efendimiz hicretin yedinci senesi sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem-i Şerif ayında Dünya devletlerinin krallarına İslam'a davet çağrısı mektubu yazdı. Bu mektupların içerisinde,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 ya Übey ibn-i idi, ya bir gavur idi Şeyin üzerinde Efendimiz'e saldırmağa geldi, gel gel dedi Geldi geldi geldi ve bir vurdu Herif bir devrildi de ne dedi biliyor musun? İki kabile üstüme vursa bu kadar ağır gelmezdi dedi Vallahi öyledi. Kainatın efendisi ya Korkmak nerede ya onda? Korkacak İki adam yola, Kisra kendine güveniyor, çok güçlü ya iki adam yeter, iki adam gönder, kuvvetli güçlü olsun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 Niye arıyorsunuz? Dediler ki bu Kisra'ya bir mektup yazmış Kisra'nın kafası bozulmuş onu Kisra'ya götüreceğiz. "Oh!" dedi. "Şimdi rahat ettik. Biz bundan baş edemedik." dedi. Bunu dedi Mek Mekke'de de baş edemediler. Medine'ye geçti, bu devlet kurdu. efendim milleti etrafına topladı ama şimdi dedi Kisra ki buna kafayı taktı. Bunun hakkından geldik dedi. Mekke'de yayıldı, Taif'te yayıldı. Kisra Muhammed'i istiyorsan Allah'ım. "Oh!" dedi. "Adamın hakkından geldiniz."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 Fıtratı Tahir'de 105. sayfeden 112. sayfaya kadar Allah aşkına okuyun. Okuyun ya Celle, Celle. Ne yazıyor orada? <gülüyor> Yarın kabre girdiğimiz zaman, Münker Nekir şu hale geldikten Rasulullah Efendimiz'in sureti görünecek. Aynı resmi gelecek. Her mümine münafası sorulacak. Buzat hakkında ne biliyorsun? İşte o zaman bu Buhari hadisinde geçiyor.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 Yasar ede var. Onlar da diyorlar ki bizim Rabbimiz bize böyle emrediyor tövbe yarab. Onların Rabbi kisraymış. Rabbimiz Efendimiz olarak diyor ki Rabbi emrani bir üfayi ve qasş sharbi benim Rabbim de bana sakalımı uzatmamı bıyığımı kısatmamı emrediyor. Müslüman'a yakışan bu. Şimdi onlara diyor ki iryanı hadi hadi iryanı gide. Gidin diyor şimdi başımdan. Yarın gelirsiniz. Ben sizle gelir miyim, gelmez miyim haber veririm size. Vahi bekliyor Mevla'dan. Bakalım Mevlana buyuracak. Adamlar misafir oluyorlar Medine'de. Elçiye ceval yok. Elçi. O gece Rasullah Efendimize gökten haber geliyor. Allah Allah. Ne büyük yerden haber geliyor. Ne sağlam yerden vahiy geliyor. Ne haber geliyor? O gece Allahu Teala Kisra'nın oğlu Şirevehi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 Efendim sabah oluyor şu kuvvetli elçileri çağırın bakalım. Pehlivanları. Gelsinler. Geliyorlar. Ne oldu? Ne cevap vereceksin? İnne Rabbi kat katel elle Rabbi Kuma. Bu gece benim Rabbim sizin Rabbinizi gebertti diyor. <gülüyor> Herifler ne diyor bu ya? Benim Rabbim Allah, sizin Rabbiniz idi. Benim Rabbim sizin Rabbinizin hakkından geldi. Bu gece bir iş, işini bitir. Nasıl oldu ya? Bak diyor.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 Yemen emirine Ne me'aghirahu dağ annî ve kulâ leh. İnne dînî ve sultânî se'eblu mu'abbaleğa Kisra ve eblu ilal khuffi ve'l hafiri. Evet gidin benim tarafımdan Kisra zaten eberdi o daha duymaz. Yemen emiri sizi bana yollayan bana bunu bildirin. Kisra helak olmuştur ve ona deyin ki benim dinim ve devletim Kisra'nın ulaştığı her yere ulaşacaktır.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 Allah'ın verdiği heybettir Celle Celaluhu. Bu boyla, bozla, hırkayla, kürkle, rütbeyle, makamdan değil. Onun hakiki ümmetlerinde de o heybet var mı? Aha! Onun sünnetime uyanlara diyor, düşmanlarının kalbine Allah korku salar, dostlarının kalbine muhabbetini ilka eder diyor, sünnetime uyan. Sünnet aynı bu heybeti getir. Hz. Ömer nasıl? Radıyallahu anh. Ne heybet ne? Rum Kayserin elçisi gelmiş Medine'ye Hazreti Ömer döneminde. Sallallahu aleyhi Rum kralının elçisi, dünyanın süper devletinin elçisi. Şimdi bugün Amerika'dan elçi gelse, Bunlar neapse bu durduğu yani. Gelmiş Medine'de Emirül Müminin'in köşkünü arıyor. Nerede? Kimse de ilgilenmiyor falan. E çünkü Hazreti Ömer'in köşkü var mı? Yok.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 Burası ne biçim yer dedi ya, koca karı bile bana hava atıyor dedi ya. Bağla şuraya şeyini demiş, çok konuşma sen de, nereden geldin sen de, Rum kralın elçi bir hava atıyor bu, ne hava atıyorsun demiş. Kralın sarayını arıyormuş. Gel Emirül ül gidelim, bir de götürmüş onu, Hazreti Ömer ağacın dibinde uyuyor, korlaması da duyuluyor. Tek bacıra, başında bekçi yok. Devletin reisi, bekçisiz nasıl yatar? Koruması.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 Hazreti Ömer daha uyuyor demiş, bu uyurken ben titreme aldı beni, bu uyanırsa ben nere kaçacağım? Bir uyandı mübarek radıyallahu anh Dediler ki Rum elçisi gelmiş, Kayseri elçisi gelmiş, buyursun dedi, elçiye zeval yok Ondan sonra İslam'da misafir misafirperverlik vardır, yedirilecek içirilecek Dedi yoldan geldin açsındır seni göndereyim de Yemekle öyle konuşuruz dedi, Rum kralı ne diyor onun hakkında Rum kralı Hazreti Ömer'den baş ağrısına ilaç istedi dedi başımın ağrısı geçmiyor Rum kralı kaçtı hiç başımın ağrısı geçmiyor ne olur dedi bana bir ilaç yollasın Nazlı Ömer'de bir takçe yollamış ona takçeyi koydu kafasına o anda başın ağrısı demek migren miydi neydi ise başın ağrısı geçti oh dedi ya bir denedi ki rast mı geldi takçeden mi geldi diye Bir açtı şöyle açar açmaz uuuu hemen koydu sonra dayanamadı dedi ki, ulan şunun içini bir açın dedi bu takkenin içine bir şey yazdı bu adam bir de işte, arkadaşlar Takke'nin kubbesine, içine yazmış, Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer bir besmeleyle herifin başını ağrısını geçiyor. Hem kavurun bile başına yaramış. Biz de 104 kitabı yazıyoruz Müslüman'a herifin hastalığı artıyor tafet herif. <gülüyor> ne olacak? Yazan hocanın eli bozuksa, ağzı bozuksa, Kur'an besmele aynı mucize, Fatiha aynı, Kur'an'ın yardımı aynı, Peygamber'in nusreti, sünneti aynı.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 Vali de demesin mi ki olan hiç demek Hz. Ömer'i tanımamış. Demesin mi ki herkes valimi de dedi böyle yemek yiyecek. Hazretimiz sen dedi koyun çobanlığı yapamazsın. Seni kim vali yapmış dedi be? Azdettim seni dedi. Görüyor musun lahu? Böyle adam. Hazreti Muaviye bile sitemedi. Hazreti Muaviye ki Radıyallahu An Rasulullah'ın vahiy katibi, emini. O sonra Abu Bekir'likin şan valisi, Hz. Ömer'in şan valisi, Hz. Osman'ın şan valisi.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 Tam karşılama merasiminde Emirül Müminin geliyor, Şam'a ilk giriyor. Nöbette geldi köleye. Hazdeme ne dedi köleye? Bin deveye. E? kendi şimdi çaydan gelecek. Ayak ayakkabıları çıkarttı, bacaları da sıvadı, girdi dereye. Hazreti Muaviye yaklaştı dedi ki efendimiz Emirül Müminin şimdi dedi şamın uluları sizi karşılamaya çıktı. Böyle pabuçlar elinizde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 O Hazret Ömer'in heybeti neydi? Yamalıklı cübbenin heybeti değil, Allah'ın heybeti. Bir cübbe giyerdi, 30 tane yama var üzerinde. Kürklen olsaydı, Hz. Ömer kimse adamlarına koymazdı. Ama 30 yamalıklı adamdan dünya titriyordu, kurtlar sayıyordu onu, dağda kuzuya saldıramıyor. Çoban bile dedi ki bir sabah Hazret Ömer öldü, hadi cenazeye gidelim. Dediler sana da nereden haber geldi? Dağın başında Hazret Ömer öldü. E dedi bu seneye kadar dedi bu kurtlar kuzularla bir otlamıyor muydu?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 o biçim efendim, sarmalar, sırmalar, yaldızlar itibar, heybet nerede, gideceksin Amerika'da boynunu bükeceksin bizi de alın aranıza ne olur kabul edin dizi falan yalvar da yakar Bu muydu İslam'ın heybeti? Ha, bu İslam'dan ayrılmanın zilleti Efendi kardeşlerim Şimdi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 Bütün Yemen halkı o anda imana geldi. Elhamdülillah, Resulullah'ın mucizeleri sallallahu aleyhi ve sellem. Ennâsû alâ sülûki mulûkiyim. İnsanlar başlarındaki yöneticilerin dini üzeredir. Çünkü baş Müslüman olunca ne oluyor? Bütün halkla beraber İslam şerefiyle müşeref oldular. Elhamdülillah. Şimdi, kaynakları, bu anlattığım kıssanın kaynakları, ben hiçbir şeyi size kafadan atmıyorum i̇bn Kesir tefsiri, tefsirinde değil El-Vidaye ve El nihaye isimli tarihinde Hafuz Ebu Naim İspahani Delailü'l-Nübüvvede İbn-i Cev İbnül Cevzi El-Vefa Bi-Ahva'l-Mustafa isimli eserinde Taberi, başmüerrihtir Tarihulümem vel-Mülük'te ciltleriyle, sayfalarıyla, numaralarıyla Okuyun! ve görün! Ben size ne anlatıyorum? Demek ki Allah'ın nusveti, Allah'ın yardımı kiminle? Muhammed Mustafa ailesi Allah'ın. Ondan sonra kiminle? Onun sünnetine uyanlarla. Onun yolundan gidenlerle. İnşallah bizimle de beraber inşallah. İnşallah şimdi başınızı çok ağrıttım. Ama bir iki dakikanızı rica ediyorum sabırla dinlemenizi bir iki ilandan bitiriyorum hemen. Birinci duyuracağım önümüzdeki sohbetin önemine dikkat çekiyorum. 15 gece sonra hepinizi bekliyorum inşallah. Yarın sabah 10 buçuktan sonra hanım cemaate burada sohbet olacak inşallah hanım cemaatlarımızı duyuruyoruz hepsi buyursunlar inşallah 2 ee, iki buçuktan 2'den sonra Mekke Mesidinde hanımlara yine sohbet olacaktır.